Selamun aleyküm arkadaşlar. Geçen yıl ikinci bölümü bitirdiğimiz, aşağı yukarı üç yıl önce başladığımız Hazreti Rasulün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumların üçüncü bölümüne inşallah bugün başlıyoruz. Hazreti Rasulün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumların birinci kısmı Mekke'de 12 yıl isimli çalışmalarımızda. Bu çalışmaları tamamladık, Resulün Mekke hayatını inceledik, Mekke devrinin özelliklerini inceledik, o devirdeki gelen ayetlerin hükümlerini inceledik, sonuçta o dönemi kapattık. Daha sonra ikinci bölümü açtık. İkinci bölümde Medine'de 11 yıl başlığı altında, Medine'deki toplumsal yapılaşmayı, artı tarihsel süreci, savaşları ve onların içerdiği özleri inceledik. 56 sunum sürdü. Dolayısıyla Mekke'de 12 yıl ve Medine'de 11 yıl bölümleri yaklaşık 1,5 yıldan fazla sürdü. Bu ara ara verdik. Sunumlar bittikten sonra bu 3. bölüme hazırlanmak için araya da Ramazan girince biraz geciktik. Bugün inşallah Hz. Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunacağımız sunumların Medine bölümünde Medine'de gelen hükümler yani Allah'ın Medine'de gönderdiği hükümleri el almaya çalışacağız. Tabi bu konuya girerken bir ön çalışma yapmam gerekti. bir Bazı konularda ön bilgiler vermem gerekti. Onun için birkaç sunum hükümlere girmeden önce o hükümlerin nasıl algılanması nasıl değerlendirilmesi ve Medine'de gelen ayetlerin Anlaşılması noktasında Müslümanların hangi kriterlere göre, hangi metotlara göre o ayetleri algılayıp Allah'ın Medine bölümünde neler gönderdiğine ilişkin konuları anlayabilmesi için bazı metodik ve usulü hükümler çerçevesinde sunumlarımız olacak. Sanıyorum birkaç sunum böyle devam edecek. Bugün Medine toplumunun altyapısını Oluşturan Medine vesikasının hukuksal özlerini konuşacağız. Medine vesikasının hukuksal özleri Medine'de gelen ayetleri direkt ilgilendirdiği için o konuda nasıl bir toplum oluştu, Medine vesikası topluma neleri getirdi, hangi özlerden hareket ederek Resulullah Medine'deki devleti yönetti ve bunun hukuki yapısını oluşturdu gibi konularda en temel bilgileri bir gözden geçirmek gerektiğine inanıyorum. Ayetlerin Medine bölümünü incelediğimizde Medine'yi oluşturan Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Putperest Araplar, Hristiyanlar daha sonra katıldı, Putperest Araplar arasındaki ilişkilere dair bilgiler görüyoruz. Savaşlarla ilgili durumu Medine'de 11 yıl çalışmalarımızda zaten genişçe inceledik. Medine'yi oluşturan Müslümanlar Yahudiler, putperestler, ikinci akabe biatıyla başlayan serüvende Resul'ün Medine'ye hicret etmesiyle birlikte yeni bir boyuta girdiler. Aralarında yaptıkları ve tarihe Medine vesikası olarak geçen metinleri bundan önceki çalışmalarda genişçe alıp inceledik. Değişik açılardan detaylı bir şekilde analiz ettik. Ama bugün özetle şöyle diyebiliriz. Medine vesikasının temel ilkeleri şuydu. Resul Muhammed Medine'nin yöneticisidir. Medine'deki bütün toplumlar Muhammed'e bağlıdır. Putperest Araplar, Yahudiler ve Müslümanlar. Devletin başkanı olarak, toplumun lideri olarak Muhammed'e bağlıdır. 3 din, Müslümanlar, Yahudiler ve Putperestler. 3 dine inananlar, Peygamberi Medine'nin başına geçirmişler. Ona liderimizsin demişler. Onu Medine'nin kralı ilan etmişler ve bu üç dinin temsilcileri Medine toprakları çerçevesinde kalan üç dinin temsilcileri kabileleri ile kabile reisleri ile bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme çerçevesinde Medine'de devlet kuruldu. Medine'deki putperest kabileler kendi aşiret reisleri tarafından yönetilecek. Özetler başlıyor. Yani Medine Vesikası'nın özetlerine göre Medine'deki putperest kabileler kendi aşiret reisleri tarafından yönetilecek. Aralarındaki ilişkiler kendi dinlerinin hükümleriyle çözülecek. Putperest Arapların kendi aralarındaki ilişkilerde uygulayacağı hukuk atalarından gelen dine göre olacak. Medine'deki Yahudi kabileleri kendi reisleri tarafından yönetilecek. Aralarındaki ilişkiler kendi dinleri olan Museviliğe yani ellerindeki Tevrat'a göre çözülecek. Medine'deki Müslümanlar ise Muhammed tarafından yönetilecek. Aralarındaki ilişkiler Allah'ın gönderdiği ayetlere göre çözülecek. Her toplum kendi liderleriyle yönetilirken, liderlik konumunda bütün liderler Muhammed'e bağlı kalacak. Muhammed, Müslümanlar için Resul, yönetici, hakim. ...sıfatlarını üzerinde taşıyacak... Putperes Araplar ve Yahudi kabileleri için ise... ...Muhammed yönetici, hakem sıfatlarıyla hareket edecektir. Bu ne demekti? Muhammed, Müslümanlar arasındaki ilişkilerdeki anlaşmazlıkları... ...Allah'ın gönderdiği ayetlere göre... ...hakim olarak karara bağlayacak ve uygulayacak. Putperes Araplar ve Yahudiler ise aralarındaki ilişkilerdeki anlaşmazlıkları kendi dinlerinin hukuklarıyla çözecek. Ama çözüme itirazları olanlar, itiraz merci olarak en üstteki yönetici konumunda olan Muhammed'e konuyu getirecekler. Muhammed'de verilen kararların doğru verilip verilmediğini inceleyecek. Bu konuda hakemlik yapacak. Hakemlik ile hakimlik sıfatları birbirinden farklı. Hakim, bir hukuka göre hükmeden kişi. Hakem ise değişik hukuklara göre hükmedilmiş kararların o hukuklara göre doğru verilip verilmediğini kontrol etmek. Böylece Müslümanların tarihine hakim ve hakem tanımları girmiş oldu. Medine vesikasına göre yönetici ve hakem olarak Muhammed adaleti sağlayacak. Aradığı adalet Allah'ın hukukuna göre değil, insanların kendi isteklerine, kendi istekleriyle yaşayacakları, uyacakları hukuk düzenine göreydi. Barış, anlayış, sevgi üzerine oluşturulan toplumsal birliktelikte günümüze ışık tutan, hatta günümüzü aşacak hukuksal reform yapılmıştı o gün. Çünkü bu reform nasıl bir şeydi? Medine'de toplumlar var, her toplum kendi hukukuna göre yaşıyordu, kendi dinine göre yaşıyordu, kendi hukukuna göre sorunlarını kendi aralarında çözüyorlardı. Kendi liderleri, kendi işte Museviler diyelim ki hahamları aralarındaki hukuki konulara hüküm veriyordu. Putperestlerin ise kendi liderleri aralarındaki sorunları çözüyor ve hüküm veriyordu. Sonra Hristiyanlar katılınca, Hristiyanlar da kendi aralarındaki ilişkilerde papazları veya rahipleri tarafından hükmediliyor, hükümler veriliyordu. Ama toplumda yaşayan bu insanlar kendi papazlarının, kendi hahamlarının veya kendi liderlerinin verdiği hükümlere itiraz ettiklerinde yani biz haksızlığa uğradık dediklerinde konuyu Muhammed'e getiriyorlar. Muhammed de gelin bakalım diyor. Davalılar, davacılar geliyor. Hüküm veren kişiler geliyor. Hüküm veren kişiler, davalılar ve davacılar konuyu tekrar Muhammed'in önünde ortaya koyuyorlar ve verilen karar Medine vesikasında tahavvüt ettikleri, yani Museviler biz Tevrat'a göre yaşamak istiyoruz ve oraya göre hükmedilmek istiyoruz dedikleri kapsamda uygun mudur, değil midir? Putperest Arapların ortaya koyduğu icraatlarda da verilen hükümler putperestlerin atalarından gelen dine uygun mudur, değil midir? Karar doğru mu verilmiştir, yanlış mı verilmiştir? şeklinde bir incelemede Devletin başkanı olarak Muhammed karar veriyordu ve diyordu ki yanlış karar vermişsiniz veya doğru karar vermişsiniz. Mesela bunu bugün bir örnekle çözümlersek mesela Türkiye'de verilen bir mahkeme kararını Türkiye'deki yasaları inceleyerek, mahkemeyi inceleyerek, davalıların ve davacının delillerini inceleyerek herhangi bir ülkenin hakimleri inceleyebilir. Yani gerçekten Türk hakimleri bu konuda doğru karar vermiş mi, yasalarını uygulamış mı? şekilde Veya Türk hakimleri de ne yapabilir? Örneğin Fransız mahkemesinin verdiği veya Alman mahkemesinin verdiği veya bir başka ülkenin verdiği kararları o ülkenin yasalarına göre uygun verilmiş mi verilmemiş mi diye ne yapabilir? İnceleyebilir ve kararını verebilir. Burada hakemlik yapabilir. Nitekim bugün Avrupa Birliği yasaları çerçevesinde Avrupa Birliği bunu uyguluyor. Örnekleyelim. Avrupa'daki ülkeler veya Avrupa Birliği'ne girmek isteyen ülkeler ne yapıyorlar? Kendi mahkemelerin verdiği kararları Avrupa Birliği statüsünde teşekkür ettirilen üst mahkemede ne yapıyorlar? İncelettiriyorlar. Doğru verilmiş mi, verilmemiş mi? Ama mesela Almanya yasasıyla karar veriyor veya Fransız yasasıyla karar veriyor veya da İngiliz yasasıyla karar veriyor. Kişiler kendi mahkemelerinde sonuçlandıran olmadığı davaları ne yapıyorlar? En üst mahkeme olarak Avrupa Birliği mahkemelerine götürüyorlar. Amerika'da 52 devlet var bildiğim kadarıyla sayısı satmış veya eksilmiş olabilir. onlarda da federal mahkemeye götürüyor en üst mahkeme olarak. Halbuki Amerika'daki bu devletler kendi yasalarını uyguluyor. Her devlet kendi yasasını uyguluyor ve Birleşik Devletler statüsünde federal bir devlet oluşturuluyor. Ve böylece... En üst mahkemede bunlar tartışılıyor. İşte o gün Resulullah'ın ortaya koyduğu Medine vesikası çerçevesinde de her toplum kendi inancı doğrultusunda yaşıyor, kendi hukukuna göre kendi aralarındaki meseleleri çözümlüyor ve kendi toplumundaki o sorunları çözen hukuki kararlara itiraz merkezi en tepedeki yönetici olarak Muhammed'e geliyor ve Muhammed de burada hakemlik sıfatını uyguluyor. Hakemlik yani karar verici değil verilen kararların doğru verilmediği hakkında görüş bildiren kişi oluyor. Hakimlik sıfatı ise bizatihi karar veren kişi olarak onu Müslümanlara uyguluyor. Müslümanlar için Resulullah hakim, diğer toplumlar için hakem. İşte bu daha o gün, o dönemde bir hukuksal reform olarak yanındaki İran İmparatorluğu, yanındaki Bizans İmparatorluğu, güneyindeki Yemen İmparatorluğu ve Mısır, Habeşistan İmparatorluklarına nazaran o günkü o imparatorlukların uyguladığı hukuk normlarına göre Resulullah'ın Medine'de uyguladığı bu hukuk normu büyük bir reform olarak karşımıza çıkıyor o döneme göre. Aynı toplum içinde yaşayan farklı dinden, farklı inançtan insanlar bir sözleşme ile kurulan devlete bağlılıklarını sunuyorlar. Bağlılıklarını sunarlarken dinlerini, inançlarını ve hangi hukuka göre aralarındaki ilişkileri çözeceklerini beyan ederek sorumluluk üstleniyorlardı Medine vesikasına göre. Toplum tek inanç, tek din, tek ideoloji, tek hukuk düzene ile değil çok din, çok inanç, çok ideoloji, çok hukuklu bir düzen oluşturuyordu. Tepede Muhammed'in liderliğinde bütün toplumlar özgürlük, barış, sevgi, saygı, paylaşım içinde ve birbirlerine ihanet etmeyeceklerinin sözü içerisinde yaşamaya karar veriyor hiç kimse, hiçbir toplum yaşadığı ülkede dinine, inancına, ideolojisine, hukukuna göre yaşamadığını başka bir dine, inanca, ideolojiye, hukuka göre yaşadığını iddia edemiyordu o hukuksal sistemde. Mesela Muhammed'in kurduğu Medine'deki devlette Yahudiler ya bize Müslümanlar işte baskı yaptı kendi hukuklarını uyguluyorlar, kendi dinlerini uyguluyorlar kendi ideolojisini uygular demiyordu. Medine devletini kabul eden Putperes Araplar da aynı şeyi söylüyordu. Yani Muhammed bize özgürlük verdi. Kendi dinimizi rahatlıkla yaşıyoruz. Kendi hukukumuza göre yaşıyoruz. Kimse bize baskı yapmıyor diyor. Başka topluluklar katıldı aynı şekilde diyor. Böylece herkes kendi sorumluluğunda yani beyan ettiği sorumluluğunu yaşarken bir özgürlüğü yaşıyor. Toplumsal birliği bozacak, ayrılmayı gündeme getirecek yaşamsal nedenler ile süremiyorlar. Yani biz asimile ediliyoruz, efendim bize baskı yapılıyor, bize dinsel ve ideolojik baskı yapılıyor, hukuksal baskı yapılıyor gibi Medine toplumu içerisinde veya Peygamberin, Resulullah'ın Medine'de kurup da genişlettiği o günkü Müslümanların kurduğu devlet içerisinde hiç kimse böyle bir iddiada bulunmuyordu. Günümüzün sosyal ilişkilerinde var olan egemen toplumun diğer toplumları, kendi dini, kendi inancı, kendi idolojisi, kendi hukuku doğrultusunda asimile etmesi gibi bir konu söz konusu değildi. Resulullah'ın Medine vesikası çerçevesinde kurduğu devlet anlayışında. Böyle bir konu yoktu. Medine'de oluşan toplumsal anlayışın birlik anlaşmasını konu alan toplumsal sözleşmesinin özü, kişisel, toplumsal özgürlüklerinin garantiye alınmasından ibaretti. Hani bugün Amerika'da Avrupa'nın bazı ülkelerinde var olan, farklı federal devletlerin veya eyaletlerin birleşerek bir devlet oluşturmasının esasını teşkil eden, her federal devlet veya eyalet kendi yönetimini, hukuksal düzenini oluşturabilme anlayışının temeli daha ilerisiyle medine datılmıştı. Federal devletlerde her devlet kendi inancını, ideolojisini, hukukunu uygularken genel federal ilkelerde yasalarda anlaşıyorlardı. Eyaletlerde ise her eyalet kendi otonom yönetimini inancına, ideolojisine göre oluştururken ülkenin genel yasalarında birlik oluşturuyorlardı. Bu oluşumlarda diyelim ki A federe devletinden veya A eyaletinden olan birisi B federe devletine veya B eyaletine gittiğinde gittiği yerin yasalarına tabi oluyor. Mesela Amerika'da Kansas'ta yaşayan bir insan Kansas'taki kanunlara tabi iken örnekleyelim diğer bir Devlete mesela Teksas'a gittiği zaman Teksas kanunlarına tabi oluyor. Ama Muhammed'in Medine vesikasıyla kurduğu devlette çok farklı bir şey var. Medine devletinin içerisinde nereye giderse gitsin bir Hristiyan Hristiyan hukukuna göre, bir Musevi, Musevi Hukukuna göre, bir Putperest Putperest hukukuna göre sorumluluk üstleniyor. Bugünkü federal devletlerdeki anlayıştan veya eyalet sistemiki anlayıştan farklı bir anlayışı o gün Medinete gerçekleştiriyordu. Bugünkü eyalet sistemlerinde veya federe devlet sistemlerinde bir federe devletle yaşayan kişi misafir olarak bile başka federe devlete gitse oranın yasalarına tabi. Ama Resul'ün oluşturduğu devlet modelinde böyle bir şey yok. Resul'ün oluşturduğu devlet modelinde Yahudi devletin her yerinde Yahudi. Hristiyan devletin her yerinde Hristiyan, putperest devletin her yerinde putperest. İslam ile teşekkül etmiş, Resulullah'ın yönetiminde kurulan devlete tabi olmuş bu kişiler, beyan ettikleri takdirde, biz bu devlete putperestliğe göre, Hristiyanlığa göre, Bodhisliğe göre, efendim Yahudiliğe göre, efendim şu ideolojiye göre ve şu yasalara göre tabi olacağız, kendi aramızdaki ilişkileri bu şekilde düzenleyeceğiz dedikleri gün, devletin hangi şehrine giderlerse gitsinler, beyan ettikleri inanca göre, beyan ettikleri hukuka göre değerlendiriliyordu. Dolayısıyla bir Yahudi devletin neresinde yaşarsa yaşasın Tevrat'a, putperest devletin neresinde yaşarsa yaşasın putperest atalar dinine, Müslümanlar ise devletin neresinde yaşarsa yaşasın Allah'ın gönderdiği hükümlere göre yaşamaya, kendi insanlarıyla ilişkilerini kendi inançlarına, hukuklarına göre çözmeye hak sahibir. Medine vesikasının hukuksal özleri. Hukusal yapılanmada oluşan bu açılım, insanları özgür bırakırken genel toplumsal ilişkilerde hakkı, hukuku esas alıyor. Mesela örneklemeler yaparsak, bir Yahudi ile bir Yahudi arasındaki ilişkide çıkan hukuki sorun Tevrat'a göre hükmediliyor. Hükmü Yahudi alimleri veya hukukçuları veriyor. Hükme itiraz eden Muhammed'e hakem olarak haksızlığa uğratıldığı iddiasıyla geliyor, müracaat ediyor. Muhammed olayı, şahitleri, davaları, davacıyı, davalıyı ve karar veren hakimi huzuruna çağırıyor ve Tevrat'ı önüne açtırıyor. Ve o hukuk doğru mu verilmiş, o hüküm doğru mu verilmiş, kontrol ediyordu. Hüküm vermiyordu, dikkatimizi çekiyorum. Sadece kontrol yapıyordu, hakemlik yapıyordu. Ne yapıyorduk? Örneklemeler yapıyorduk. Bu örneklemelerde şunu demiştik. Bir Yahudi ile diğer bir Yahudi arasındaki ilişkide çıkan hukuki sorun, Tevrat'a göre hükmediliyor, hükmü Yahuda alimleri veya hukukçuları veriyor, hükme itiraz eden, Muhammed'e hakem olarak haksızlık yapıldığı iddiasıyla müracaat ediyor. Muhammed olayı, şahitlerini, davallıyı, davacıyı dinliyor ve hükmü dinliyor. Hükmü veren kişiyi dinliyor, delilini istiyor. Tevrate göre hükümleri dikkatli bir şekilde inceleyerek Tevrate göre hükmün verilip verilmediğini kontrol ediyor. Bu kontrol etmeye hakemlik diyoruz. Dikkat ederseniz Resulullah hüküm vermiyor. Tevrat'a göre hükmetmiyor. Hükmedilmiş bir hükmü gözden geçiriyor. O metine vesikasının anlaşması çerçevesinde adaletli bir şekilde verdikleri söz üzerine, aralarındaki verdikleri söz üzerine biz Tevrat'a göre hukukumuzu teşekkül ettireceğiz sözü üzerine ne yapıyor? Doğru mu yaptılar bu işi diye kontrol ediyor, hakemlik yapıyor. Aynı örnek bir putpressle diğer putpress arasında olduğunda da aynı şekilde. Ama bir Yahudi ile bir Müslüman arasında veya bir Müslüman ile bir putperest arasında, bir putperest ile bir Yahudi arasında sorun çıkarsa konu direkt olarak Muhammed'e geliyor. Önce olay, olaydaki şahitler, olaydaki suçlar, suçlular belirleniyor. Hüküm sırası gelince hükümler ortaya konuyor. Taraflara Hangi hükmün uygulanmasını istediği sorularak suçların ve mağdurların istekleri doğrultusunda hakem, hakim Muhammed tarafından karar veriliyor. Tarihi bilgilerde mesela Beni Kureyza kabilesi Hendek savaşı sırasında Müslümanlara ihanet etmiş olay Müslümanlarla Yahudiler arasındaki bir olay. Bu ihanetlerin karşılığında adalet içinde cezalandırılmalarını istemişler. O zaman Resulullah sormuş. Nasıl? Rasulullah'a verdikleri cevap, bize içinizden sad bir Muaz hakem olarak hükmetsin, o karar versin. sad bir Muaz ise hakem olarak hükmetmek için görevlendirildiğinde, Yahudiler Tevrat'a göre hükmedilmesini istemişlerdir. Halbuki Beni Kureyza kabilesinin ortaya koyduğu sorun, Müslümanlar ile Yahudiler arasında idi. Rasul bu konuyu Allah'ın hükümlerine göre çözeceğim demedi, bu konuda ısrar etmedi. Aslında soruna Rasul hüküm verseydi daha hafif bir cezalandırma olabilirdi. Nitekim Benin Nadr kabilesi daha hafif bir cezayla kurtuldu. Mallarına el konuldu, evlerine yerlerine el konuldu, sizin gibi ihanet edilen bir toplumda yaşamayız dendi ve Medine'den sürüldü. Fakat Tevrat'ın hükümleri böyle değildi ihanette. Tevrat'ın hükümleri çok ağırdı ve şiddetliydi. Tevrat'ın hükümlerinin uygulanmasını istediler ve bunun karşılığı da çok ağır oldu. Tevrat'ın hükümlerine göre verilecek ceza, ihanet eden bir toplumun savaş sırasında savaşa katılabilecek bütün erkekleri öldürülecekti. Nitekim Beni Kureyza kabilesinin kendi istekleri üzerine Tevrat'ın hükmü uygulandı ve bütün erkekleri öldürüldü. Suçun hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde sabit olması, suçların tespiti, hukuksal adaletin temelidir. Bu konu, yani hukukun bu yapısı, dinle, ideolojiyle hiçbir şekilde alakası yoktur. Tamamıyla metodik bir hadisedir. Dikkatinizi çekiyorum. Tamamıyla metodik bir hadise. Bir suç oluşmuş, bu suçun tespiti suçların tespiti ve delillerin incelenmesi. Gerçekten o suçu işleyen kişi o mudur? Değil midir? Hangi şartlarda işlemiştir ve işlememiştir gibi soruların karşılığında yapılacak araştırmanın dini idolisi yoktur. Orada deliller akıl, muhakeme ve insanların duygularından, duygusal baskılarından arınmış sadece adaleti öne çıkarmak için bütün her şeyi gözden geçirerek tespit edeceği bir husustur. Bunun sonucunda, yani tespitlerin sonucunda, nihayetinde hemen her hukuk kuralı yazılı çizil olarak meydandadır. Yani uygulanacak hukuk kuralları yazılı ve çizili olarak meydandadır. Bu nedenle adaletin temeli asıl da uygulanan hukuk kurallarında değildir. Asıl da. Adaletin kuralı bir olayda suçluların tespiti, suç unsurlarının tespiti, bu konudaki şahitlerin dinlenilmesi anındaki Olaylardaki şeffaflık ve objektiflik ve suçlunun tespitinde verilecek objektif kararlardır. Ancak ondan sonra o suça verilen ceza uygulanması noktasında fikirler, inançlar, ideolojiler ortaya çıkar. Yani şöyle diyelim, bugün bir öldürme hadisesi var. Birileri iddia ediyor ki şu kişiyi şu kişi öldürdü. Gerçekten onun öldürüp öldürmediğini tespit gerekiyor. İsterse Müslümanların hukuk olsun, isterse Fransızların hukukçusu olsun, isterse Almanların hukukçusu olsun, ister Amerikalıların hukukçusu olsun fark etmiyor. Yani hangi ülkenin olursa olsun, hangi inanca bağlı olursa olsun, hangi ideolojiye bağlı olursa olsun, hangi devletin yasasına bağlı olursa olsun, önce yasayı uygulamak için o kişinin gerçekten katil olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bunun hukukla bir alakası yoktur. Buna usul denir, metot denir. Tespit, objektif bir Kararla gerçekten o kişinin onu yaptığına kani olunması gerekir. İkna olunması gerekir. Ondan sonra hukuk çıkar. Ondan sonra ha, bu katildir ve bunun cezası şu hukukta budur, bu hukukta budur, bu hukukta budur denir. Ama önemli olan cezanın uygulanması değildir. Önemli olan suçlunun tespitidir. İşte burada hukuk normlarında adaletin temeli Hukuki kural uygulanınca kadarki meydana gelen çalışmadır. Orada şahitlerin dinlenilmesi, delillerin değerlendirilmesi, gerçekten suç unsurlarının ortaya çıkarılması ve arkasından da suçlunun o olup olmadığı veya suçun var olup olmadığını tespiti işin temel özüdür. Hemen herkes herhangi bir suçtaki Yahudi, Hristiyan, İslam, Budist dinlerine göre hangi cezalar verilir veya herhangi bir suçtaki çeşitli devlet hukuklarına göre hangi cezalar verilir? Bellidir. Bunda bir tartışma yok. Her devletin suç unsurlarına göre vereceği cezalar veya her inancın suç unsurlarına göre vereceği cezalar bellidir. Bunlar tartışılmaz. Ama inanç açısından veya açısından herkes iddia edebilir. Bizim uygulayacağımız cezalar daha adildir. Şu şu şu nedenle teorik olarak veya pratik olarak söyleyebilir. Ama işin aslında adalet orada değildir. İşin aslında adalet ceza verilecek kişinin tespitindedir. Ceza verilecek suçun tespitindedir. Mesela bir hırsızlık olayında hırsıza verilecek ceza Yahudi, Hristiyan, İslam, Budist, Fransız, Alman, Amerikan, İngiliz Türk yasalarında nasıl belli? Adaletin tespitinde cezaların uygulanmasından önce ceza uygulanacak konunun gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarılması gerekir. Hemen her hukuk kuralında cezalar bellidir. Önemli olan o cezaları uygulanacak ...kararların çıkmasıdır. Yani suçlunun tespitidir. Asıl adalet konusunda iddia edilen şey... ...buradadır. Adaletin birinci temeli... ...verilen hükümde değildir. Suçun suçlunun tespitindedir. Bu tespitten sonra verilen cezaların... ...adil olup olmadığı ikinci temelde tartıştık. Medine'de oluşan hukukta... ...Rasul hakem olarak... ...birinci temel adaleti gerçekleştiriyordu. Yani orada gerçekten... ...kişinin suçlu olup olmadığını hukukun doğru uygulanıp uygulanmadığını, şahitlerin gerçekten dinlenip dinlenilmediğini, dikkate alınıp alınmadığını tespit ediyordu. Medine'de cerran eden bu hasede önemli olan buydu. Olaydaki suçları, suç unsurlarını, suçları tartışma götürmeyecek şekilde tespit ederek Resul hiç kimseye ben haksız suçlandım deme hakkını vermiyordu. Yani artık bir Yahudi, bir putperest kendi, liderlerinin kendi papazlarının hahamlarının hatta liderlerinin verdiği kararı, cezai kararı zaten o belli aldığı zaman Resul'ün önüne gelip de Muhammed'in önüne gelip de dava yeniden görüldüğü zaman orada eğer gerçekten kişiye sen bu işi yapmışsın, bu cezayı hak etmişsin denildiği zaman kişi artık tatmin oluyordu çünkü Muhammed hiçbir gitmeden gerçekten bütün delilleri inceleyerek kişinin suçlu olup olmadığını ...kendi gözünün önünde ispatlıyordu. Ve hatta sususun sen diyordu... ...sen boşuna ceza alacak mısın... ...bunlar boşuna sana ceza verecekmiş diye... ...karar veriyordu. Ve bu sefer karar verenleri ikna ediyordu. İşte oradaki adalet... ...karar aşamasında... ...yani ceza verme aşamasında değil... ...karar aşamasında gerçekleşen adaletti. Asıl önemli olan da buydu. Günümüzün yargılarında... ...belki de en çok bu noktadan itirazlar var... Hakimlerin yeterli deliyle dayanmadan suçları veya suç unsurlarına doğru tespit etmedikleri yönündeki yorumlar öne çıkar. Bütün o itirazlarda. Verilen cezalardan ziyade ceza öncesi hukuksal uygulamalar toplumsal vicdanı sarsar. Suçum olsa razıyım cezama. Suçum olsa cezama razıyım ama suçlu değilim. Mantığı yargılananların çoğuna hakim oluyor bu hukuk düzenlerinde Medine'de oluşturulan hukuksal özü günümüzde örneklemeye kalkarsak mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde farklı dinden, farklı ideolojilerden insanlar yaşıyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuksal yapısı Medine özünde olsaydı mesela olayın tespiti, suç unsurlarının, suçların tespiti ayrı bir mahkemede görülür, ceza mahkemesi ayrı olurdu. Yani öncelikle davada suçların tespitine karara bağlayacak uzman hakimler olur. Bu hakimler toplumdaki bütün taraflardan oluşur. Yahudilerden, Hristiyanlardan, Müslümanlardan, solculardan, layıklardan, ateistlerden, Türklerden, Araplardan, Kürtlerden, Ermenilerden ne kadar varsa değişik görüşte, değişik kanatta olan uzman kişilerden oluşur. Hatta konuyu ilgilendiren diğer uzmanlarda getirtilir. Geniş tabanlı bir hakimler heyetinin huzurunda olaydaki suçlar Tespit edilir. Buradaki farklı inançlar, farklı ideolojiler önemli değildir. Çünkü orada akıl ve muhakeme deliller konuşacaktır. Önemli olan evrensel hukuk kurallarına göre suçun suçlularının tespitidir. Farklı inançta, fikirde, ırkta hakimlerin olması taraflı tespitleri önlemek adına olur. Çünkü o zaman farklı fikirde olan insanlar taraf tutmazdı. Mesleğini konuşturur. Mesela bugün işte Avrupa'da çevrilen filmleri görüyorsunuz mahkeme filmlerini. Seyirci olarak bile siz bile karar veriyorsunuz daha sonuçlanmadığı zaman dinliyorsunuz karşılıklı iddialaşmaları ha şu haklıdır veya bu haksızdır diyorsunuz. Burada sizin dininiz, ideolojiniz veya hayata bakışlarınız önemli değildir. Muhakemeniz aklınız önemli, delilleri dinleyerek değerlendirmeniz önemli. Suçun, suçların tespitinde jüri sistemi ideal sistemlerden biridir. Hakimler gibi olayı tarafların, şahitlerin üzerinden dinleyen, delilleri inceleyen, halkın değişik katmanlarından oluşmuş yürüyü heyetinde hakimlere katkısının sağlanması, meslek sahiplerinin olaya katkısının sağlanması konuyla ilgili ise olayı hem hukuka hem topluma mal açısından önemlidir. Böylece iki vicdan, hukuksal ve toplumsal vicdan adaletinin teşekkülüne esas teşkil eder. Hukuksal vicdanı, hukuksal eğitimi, hukuksal terminolojiyi almış hakimler, toplumsal vicdanı da Jüri heyeti mahkemede temsil ederek vicdanları rahatsız edecek olayların doğmasını engeller. Suç ve suçlarının tespitinde karar verecek. Mahkemenin karar metni cezalandırma mahkemesine gider. Mesela diyelim ki bir dava görüldü. Taraf işte Müslüman'dı, Hristiyan'dı, Budist'ti, Ateist'ti işte şuydu buydu fark etmiyor. Suçlu olup olmadığı tespit edildi bir mahkemede. Karar vermedi, ceza vermedi. Sadece suçlu olup olmadığı tespit edildi. Karar verildi. Kişi hangi inanca sahipse oranın mahkemesine buyurun. Bu adam suç işlemiş, işte tespit edildi, karar verildi, delilleri, metni, her şeyi burada cezası neyse verip bitti dendi. Orası da uzman olarak kendi ceza hukukuna göre cezalandırma yapar. Bu ayrı bir konu. Cezalandırma mahkemesinde farklı din, farklı inanç, farklı ideolojik hakimler bulunabilir. Cezalandırma taraflara hangi hukuka göre cezalandırmaları sorulabilir? Beyanlara göre her iki tarafın yani suçlu ve mağdur tarafın arzularına ve çatışmalarına hakimlerin kararına göre ceza verilerek adalet sağlanabilir. Bütün bu oluşumlar farklı din, farklı inanç, farklı ideolojideki toplumları ilgilendiren davaları ilgilendiriyor. Ama diyelim ki suçlu taraf ile mağdur taraf aynı. Ya Müslüman her iki tarafta, ya Hristiyan her iki tarafta, ya layık her iki tarafta, ya solcu her iki tarafta, ya Budist her iki tarafta. O zaman birinci mahkemeden yani suçu, suçları tespit eden mahkemeden karar geldiğinde ceza kararı taraflar aynı olduğu için tarafların tabi olduğu dine, inanca, hukuka göre karar verecek. Yani ceza kararını verecek mahkemeye gider, onlar da cezasını verir, geçer gider. Elbette bütün bu adalet sisteminin gerçekleştirilebilmesi için devlet içinde yaşayan bireylerin, toplumların hangi dine, inanca, ideolojiye göre yaşayacağını devlete beyan etmeleri gerekir. Nasıl Medine devleti kurulurken Yahudiler beyan ettiler Medine vesikasında. Putperestler beyan etti, Müslümanlar beyan etti. Bu beyanları doğrultusunda hukuksal özler teşekkül ettiyse aynı şekilde edebilir. Devlet bütün bu yapılanmalarıyla insanların dinlerine, inançlarına, ideolojilerine göre yaşamalarını garanti altına alır. Hukuksal anlaşmazlıklarda adaleti bu beyanlara göre yapar. Geçmişte Müslümanların kurduğu devletlerde Medine devlet yapısının özüne tam uyumasa da örneğin Abbasi'de, Selçuklu'da, Osmanlı'da ve diğer Müslümanların kurduğu devletlerde farklı inançtaki toplumlar kendi özgürlüklerini yaşamışlardır. Ama uygulamalardaki o itiraz metinlerinin, işte Yahudilerin itiraz metinlerinin veya Hristiyan itiraz metinlerinin kadılara geldiği zaman gerçekten Resulullah'ın örneklediği gibi olup olmadığı noktasında bazı tereddütler doğabilir. Ama bugün çağdaş bir anlayışla mesele yeniden gündeme getirilip, Medine vesikasının özündeki Resulullah'ın Medine'de uyguladığı hukusal özler yeniden gözden geçirilip, yeni bir yapılanmayla gayet mükemmel bir adalet sistemi kurulabilir. Günümüzün çağdaş hukuksal devletlerinde, İster federal, ister eyalet, ister tek hukuk sistemi uygulanan devlet olsun, toplumda yaşayan herkes hangi dinden, inançtan, ideolojiden olursa olsun orada uygulanan hukuka göre yargılanarak adalet aranıyor. Yani yaşadığı yerdeki uygulanan yasayla adalet aranıyor. Böylece kişiler tabi olmadıkları dine, inanca, ideolojiye göre yargılanarak adaletten uzaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde tek tip hukuk, tek tip yasa uygulanıyor. Herkese aynı hukuksal metin, anlayış dayatılarak kişi ve toplumsal vicdanlarda adaletsizliğe uğratıldığı yargısı oluşturuluyor. Halbuki toplumda yaşayan farklı dine, ideolojiye sahip kişiler, toplumlar adaletin oluşturulması için inandıkları yasaları beyan ederek devlete tabi olsalar, devlet kişilerin beyanlarına göre hareket etse kimse biz farklı yasalara göre asimile ediliyoruz demez. Veya haksızlığa uğratılıyoruz demez. Aksine toplumun her kesimi yasalarındaki adaleti öne çıkarmak için kendilerini geliştirir, hukusal yapılarını özde düzeltir, uygulamada doruk noktasına çıkarırlar. Yani mesela çok hukuklu bir sistem toplum olursa Medine'deki gibi bu sefer toplumlar kendi arasında uygulamalar yaparken biz daha iyi adil toplumlarız diye kendi kendileriyle yarışmaya başlarlar. Böylece atıl kalan hukuksal yapılar toplumda adaletsizliği gerçekleştirirken kendini düzelten toplumlar fark atarak diğerlerini kamçılar. İşte Medine'deki yapıda Resulullah'ın ortaya koyduğu özde öyle bir şey vardı ki başta Resulullah olmak üzere altta diğer toplumlar olmak üzere herkes en iyi şekilde bir adaleti sağlama modelini kendi aralarında ve topluma göstererek uygulamaya başladılar. Ama daha sonraki dönemlerde mesela Müslümanların hukuksal gelişimlerinin atalete uğradığı dönemler bu yarışın ortadan kalktığı dönemlerdir. Daha çok baskıcı, daha çok tutucu, daha çok böyle kendi içine gömüldüğü ve diğerlerine çok fazla hak verilmemeye başlandığı dönemlerde her düşünce, her hukuksal görüş yavaş yavaş kendini kitlemeye başladı. Yani biz yeteriz artık. Yani bizim bir yarış edeceğimiz veya adil oluşumuzu göstereceğimiz herhangi bir şey yok. Biz zaten egemeniz. Bize kim ne diyebilir anlayışına gittiler. Bugün devletin uyguladığı inançtan, ideolojiden farklı dine, inanca, ideolojiye sahip olanlar bireysel, toplumsal haksızlığa uğradıklarını iddia ederlerken alternatif hukuksal düzen ortaya çıkaramıyorlar. Hangi sorusu olsun. Böylece hukuksal hukuklar arası mücadele olmuyor. Adaletin teşekkülündeki özler kontrol dışında kalıyor. Mesela bugün Avrupa ülkeleri aynı dine sahip, kapitalist olarak aynı ideolojiye sahip. Farklı hukuklar uyguluyorlar, devletlere ayrı. Birbirlerine hukuksal reform açısından yarışa giriyorlar. Veya Amerika'da eyaletler 52 devlet yarışa giriyor. Kendilerini düzeltiyorlar veya kendilerini geliştiriyorlar. Bir eyaletteki olan güzel bir atılım diğer eyaleti tetikliyor. Neden? Çünkü çok hukuklu bir sistem var. Hem hukuksal teoriler hem hukuksal yapılanmalar ne yapıyor? İnsanların gözünün önünde cerrah ediyor. Böylece ataletten kurtuluyor. Çok hukuklu bir sistem uygulanmış olsaydı örnekleyelim Türkiye Cumhuriyeti'nde her inanç, her ideoloji kendilerini göstermek için hukuklarını doruk noktasına çıkaracaklar. Müslümanların geçmişte yaptığı gibi iştahat kapılarını kapatmayacaklar. Kendilerini güncelleyecekler sürekli. Her noktada adaleti en iyi gerçekleştirme noktasında bir adım önde olma kavgasını verecekler. Böylece fark yarışına girecekler hukukçular. Müslüman hukukçularla örneğin Yahudi hukukçuları, örneğin Hristiyan hukukçuları oturup birçok konuyu tartışabilecek. Şey bazında değil. Yani Allah'ın yasaları bazında değil. Suçluların tespiti, onların şahitlendirilmesi, delillendirilmesi, ortaya çıkarılması bazında. Bugün nasıl işte görüyoruz. Çağdaş hukuk sisteminde delillerin değerlendirilmesi noktasında birçok toplum çok farklı noktalara geldi. Ama bu yarış olmadığı zaman ne yapılar? O birinci aşamadaki suçun tespiti, suçların tespiti, şahitlerin dinlenilmesi ve bu delillerin değerlendirilmesi noktasındaki bütün atılımlar geri kalır. Allah'ın yasaları değişmez zaten, belli. O yasalar, o tespitler yapıldıktan sonra uygulanır. Ama o tespitler de esas gelişmez ses konusu olacak. Delillerin değerlendirilmesi konusunda söz konusu olacak. İslam dininin yasalarının adalet, eşitlik konusunda herhangi bir sorunu yok. İslam'a inananlar Allah'ın yasalarının en adil yasalar olduğunu bilir. Allah'ın yasalarının uygulanmasıyla adaletin gerçekleşeceğine de inanır ve bilir. Ama önemli olan Allah'ın yasalarının uygulanırken ortaya çıkaracağı sonuç. Adil mi uygulandı, gerçekçi mi uygulandı yoksa haksız bir şekilde mi uygulandı? En iyi yasa haksız bir uygulama yapan hakim elinde rezil olur. En kötü yasa, en adil bir uygulama yapan hakimin elinde adaletin timsali olur. Tokusal örneklerde. İşte bugün görüyorsunuz, Allah'ın yasalarına uyguluyoruz diye yola çıkan birçok toplum, birçok insan, birçok örgüt veya birçok kişi öyle bir uygulama yapıyor ki insan şaşırır Ya burada hiçbir şey yok. Ne adalet çıkar bu uygulamadan, ne bir şey çıkar diyorsun ama iddiane işte Allah bir şekilde ceza yazmış, o ceza uygulamaya kalk. Uygulamaya baktığın zaman oradan adalet çıkmaz diyorsunuz. ki uygulanan Allah'ın yasası. İşte İslam dininin yasalarının adalet eşitlik konusunda herhangi bir sorunu yok ama ortaya çıkan sonuçlara göre değerlendirme yapıldığı zaman sorun farklı bir noktaya varıyor. O nedenle her toplumu özgürleştirerek adalete ulaştırmak özgüvenden kaynaklanıyor. İşte Rasulullah'ın uygulama döneminde, örneklik döneminde Allah yasalarını göndermiş. O zaten yasaların adil olduğu belli. Resulullah başta adalet timsali olarak Müslümanlara hakimlik, diğer toplumlara hakemlik yaparken adaleti gerçekleştiriyor ve öyle bir özgüvene ulaşıyor ki benim yönettiğim toplumda herkes hür bir şekilde inancını yaşayabilir, kendi dinine göre yaşayabilir, adaleti kendi dinine göre arayabilir. Bu bir özgüvendir. Medine vesikasının özünde bu özgüven yatıyor. İhanet edinceye kadar toplumlar bu özgüven içerisinde, bu özgürlük içerisinde yaşıyor. Ama ihanet ettikleri zaman, sözleşmeye aykırı hareket ettikleri zaman da cezalandırmıyor. Farklı inançlara, toplumlara baskıyı ortadan kaldırarak onları özgürleştiriyor. Böylece insan vicdanında, aklında, kalbinde, adaletiyle yer ediliyor. Halbuki tek tip uygulanan hukuksal düzenlerde özgüven kaybı vardır. O nedenle devletin gücüne dayanarak... Farklı inançlar, kültürler, ideolojiler faşizan bir şekilde baskı altına alınarak tek hukuk sisteminde asimile edilir. Diğerleri. Bu durum tek tip hukuk sistemlerinin kendine güvensizliğini, toplumlarını özgürleştirmediğini gösterir. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hukuksal uygulama birçok noktada eksik kalıyor. Ülkede batıdan tercüme edilen tek hukuk sistemi uygulanıyor. Üstelik batıdan tercüme edilen yasalar toplumsal yapıya uymamasına rağmen baskılanıyor. Böylece hukuksal yapılanmalardaki yarış olmuyor. Yarış olmadığı için hukuk atalet içinde kalıyor. Mesela geçmişte nasıl Müslüman hukukçular iştahat kapısını kapatmış, neredeyse fetva kapılarını da kapatacak noktaya gelmiş, atalet içinde kalmışsa, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş hukuk sistemi güya öyle bir atalet içindeki aklınız, hayaliniz dur. Mahkemeler dolmuş taşmış, sonuçlanmayan davalarla. Hakimlerin önünde yüzlerce, binlerce dosya, kanunlar birbirine girmiş. İşin içinden çıkılmıyor. Adliye sırayları yetmiyor. Arşivler yetmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Neden? Çünkü hukuk kendini geliştirmiyor. Siyaset, hukuka çıkarları doğrusuna müdahale ederek hukukun adaletten uzaklaşmasına neden oluyor. Mahkemeler, suç unsurlarının, suçlarının tespitini ve cezalandırmasını aynı hakimlere bırakıyor. Düşün, hakimler uzmanlaşmamış. İki şeyi birden yapmak zorunda. Mantık olarak, muhakem olarak... Usul olarak hem suçluyu tespit edecek, şahitleri dinleyecek, delilleri değerlendirecek hem karar verecek. Karar verirken adaleti bulamıyor, uygulamada adaleti bulamıyor, tespitlerde adaleti bulamıyor. Çünkü zaten zamanı yok. Mesela tıpta da öyle değil mi? Mesela deniliyor ki bir doktor bir hastasını en az bir saat muayene ederse ancak onun derdini tam anlayabilir. Öyle diyorlar, kendi aralarında da öyle diyorlar. Konuşmaya başladığınız zaman biz öyle kolay kolay tespit edemeyiz. Bizim tespit edebilmesi için bir saat onu muayene etmemiz lazım, tahlillerini almamız lazım, dinlememiz lazım, hayat hikayesini almamız lazım, işte şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım. Bu en az bir saat sürer. Ama öyle değil işte ne yapıyor? İki tık tık, bir şık çık, tamam senin şuyun var, yaz sıra şeteyi. Hakimler de öyle. Geliyor önüne dava dosyası, bir bakıyor, a, bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, beş tane değil, önünde dolu. Odası dava dosyası dolu. hangi birine bakacak, hangi birine okuyacak, hangi birine analiz edecek, hangi birine bilmem ne yapacak. Aylar sürüyor, yıllar sürüyor. Adamı tutukluyorlar içeride. Madımak meselesi oldu, ne zaman oldu? 20 seneye buldu, geçiyor. Hala da tutuklu, yargılananlara ceza verilemedi çünkü deliller tam değil. 20 yıldır süren bir dava. Aziz Nesin hikaye yazmış. Hakim Bey bu dava benim dedemden kaldı. Yani ben yargılanıyorum ama ben değilim asıl. Babam da değil. Ta dedemden kaldı. Şimdi böyle bir mantıksal bakışta adaletin gelmesi mümkün değil. Her şeyden önce uzmanlaşmış kişiler lazım her konuda. Tespit konusunda ve cezalandırma konusunda. Değilse adalet gerçekleşmiyor. Gerçekleşmeyen adalet başka düşünceleri, ideolojileri, yaklaşımları asimele eden hukuksal sistem hiçbir zaman vicdanları rahatlatmaz. Hiçbir zaman. Halbuki. Bundan 1500 önce Muhammed'in uyguladığı yönetim ve hukusal sisteme baktığın zaman bireysel, toplumsal vicdanları rahatlatacak, kişilerin, toplumların inancına, dinine, idolisine dayalı sistemlerine göre olduğu için kimse bir dayatma altında olmayacak, herkes kendi inancına göre, kendi anlayışına göre yargılanacak. Eğer yargılama noktasında bir şüphesi varsa, itiraz varsa Muhammed'e gelecek. Muhammed de farklı bir dinden kişi olarak. Olaya bakacak, delilleri değerlendirecek ve toplumun lideri olarak karar verecek. Asimilasyon veya gücü olan diğer kesimleri yok etmesi tek hukuklu sistemlerin kaçınılmaz sonuyken orada öyle bir şey olmayacak. 1500 yıl önce Medine'de Yahudi'yi, Putteresti, daha sonra işlerine katılan Hristiyanları ve Müslümanları özgür yaşatan Muhammed'in dünyaya bakışı ne yazık ki... Ne günümüzün yöneticilerinde ne de hukukçularında var. Muhammed hem yönetim biçimiyle hem de hukuksal uygulamayla topluma özgürlüğünü veriyor. Asimilasyonun her şeyini kaldırıyor, her çeşidini kaldırıyor. Zaten Allah hüküm koyuyor. Dinde zorlama yok. Farklı inançtaki toplumlara hiçbir şekilde baskı yapamazsınız. Onları zorla dininize sokamazsınız. Onlara dinsel baskı yapamazsınız. Dini baskı yapamazsınız. Ayet geliyor, hüküm geliyor. O zaman o insanlar Müslümanların kurduğu devlette de yaşıyorsa kendi dinlerine göre yaşayacaklar ve bunun adaletini sağlayacak. Kimi sağlayacak? Tepedeki insan. İşte Resulullah'ın örnekliği çerçevesinde Medine vesikası ve onun uygulayıcısı Muhammed bunu gösteriyor bize. Biz Müslümanlara ileride diyor nasıl bir devlet kuracaksınız düşünün. Kurduğunuz devlet ne olacak? Temeli ne olacak? İnsanların özgürlüğünü meselesi alacak İnançların özgürlüğünü mü esas alacak, yoksa asimilasyonunu mu esas alacak? Baskıcı ve tutucu oluşunu mu esas alacak? Bu örnekler bize bunları gösteriyor. Bugünkü Müslüman kendi hayalinde, kendi inancında gelecekte bir Müslüman devleti kurmayı istiyor ise, bunun temel hukuksal yapısı ne olacak? Şöyle mi diyecek? Ne kadar düşman varsa kılıçtan geçiririz, temizleriz, temizlik yaparız. Veya ne kadar insan varsa devlete tabi olduğu müddetçe, Söz verdiği müddetçe onların özgürlüklerini koruruz, inançlarını koruruz, öyle mi diyecek? İşte Medine vesikası ve Muhammed'in kurduğu devlet, bireylerin inançlarını, yaşamlarını, toplumların inançlarını ve yaşamlarını özgürlüğe ulaştırmış ve onları koruma altına almış. İşte bu nedenle vicdanlar rahatlamış. Resulullah'ın yönettiği bir devlette hiçbir Yahudi, hiçbir Hristiyan, hiçbir putperest haksızlığa uğratıldığı noktasında bir iddiada bulunmuyor. Vicdanları rahat çünkü kendi inançlarına göre yargılanıyor. Şüphelendiği zaman Muhammed'e gidiyor. Muhammed onları doğru bir kararla hakemlik yaparak doğru bir karara ulaşmalarını sağlıyor. Bu nedenle Medine'de yaşayan farklı topluluklar ne kültürel, ne yönetimsel, ne de hukusal olarak asimilasyona uğratıldıklarını, böylece yok edilmeye çalışıldıklarını iddia edemiyorlar. Ancak tarih içinde. Bu özlerden aykırı gelişmeler oldukça farklı iddialar söz konusu olmaya başladı. Aykırı gelişmeler ise Müslümanların Mekke ile savaşları döneminde bazı Yahudi ve bazı putperest Arap kabilelerinin, kabilelerinin Medine vesikasına aykırı olarak Mekke ile gizliden anlaşarak ihanet etmeleriyle gelişti ve sonradan başka olaylar oldu. Günümüz yöneticilerinin, hukukçularının Muhammed'in Medine'de uyguladığı yönetim tarzını, hukuksal yapıyı çok iyi irdelemeleri gerekir. Kendi kendilerine biz çok geliştik, çok çağdaşlaştık demeleri bir şey ifade etmez. Önemli olan orada adaleti nasıl gerçekleştirdiğini özlerini bulmasıdır. Bilinç altında oluşturulan Muhammed ve İslam düşmanlıklarını bıraktıklarında yönetici ve hukukçu olarak Medine vesikasını Medine toplumuna araştırıp hukuksal ufuklarını geliştirecek çok şey bulacaklardır. Ancak günümüzde dayatmacı faşist anlayışlar... Bilerek, isteyerek hem kültürel planda hem de bilinçaltında Muhammed'e ve onun kurduğu Medine devletine karşı acımasızca gerçek dışı düşmanlık oluşturuyorlar. Çünkü gerçeği insanlar öğrenirse bunlara gülecek. Sizin uyguladığınız her şey asimilasyona dayalı ve baskıya ve faşizan bir tutuma dayalı. Halbuki Muhammed'in uyguladığı şey her şey özgürlüğe dayalı ve asimilasyon sıfır. Yeni yetişen nesillerin gözlerinde bir canavar yaratıyorlar bu nedenle. Aman okumasınlar, aman irdelemesinler, aman o konulara bakmasınlar, onu bir öcü olarak, bir canavar olarak görsünler. Böylece kendilerinin aşmazlarını dayatarak nesillerin gücünü zayıflatmışlar, toplumları hem yönetimsel hem hukuksal yapıda kaosa itmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan yasalar, yönetmelikler, tüzükler, mahkeme kararları, iştahatlar birbirine girerek içinden çıkılmaz noktaya varmıştır. Mahkemelerde çözümlenmesi gereken dosya yükü mahkemelerin boyunu aşmış, davalar tarafları mağdur edecek sürelere ulaşmıştır. Tutuklu yargılanmalar, tutuksuz tutuklu olanların mağduriyeti üzerine kurulmuş, yıllarca tutuklu yargılanıp beraat edenlerden devlet özür dahi dilememiştir. Ben bizzat şahit oldum cezaevinde, anılarıma da kaydettim. 8,5 yıl yargılama sonucunda adam beraat ediyor, hasta çıkıyor. Gözleri akar durumda çıkıyor, tedavide ettirilmemiş. Sekiz buçuk yıl işinden, aşından, ailesinden, her şeyden olmuş. En sonunda verilen karar, senin hiçbir suçun yokmuş deniyor, salınıyor. Peki özür diliyorlar mı? Hayır. Peki tazmin ediyorlar mı? Hayır. Peki hayatını geri veriyorlar mı? Hayır. Hiçbir şey yok. İşte Madımak hadisesinden dolayı tutuklanan Müslümanların çoğu salındılar, bir kısmı kaçtı, diğerleri kaçamayanlar tekrar yakalandı Kaç yıl geçti? 20 yılı aşkındır süredir hala yatıyorlar. Hala yargılanıyorlar ve hala dava bitmedi. Böyle şey olur mu ya? Bir oldu bitti dünyası oluşturulmuş günümüzün hukuk sisteminde. Bırakın 1, 2, 3, 5, 6 veya daha çok sürelerde tutuklu yargılanmayı aslında dünyadaki hukuk normlarında bırakın bir kenara İslam hukukunun ne dediğini Müslüman hukukunun veya Allah'ın yasalarının ne dediğini bir kenara şöyle bırakın. Dünyadaki bütün hukuk nizamlarında bile şu esas suçu mahkeme kararıyla kesinleşmeden hiç kimsenin bir gün dahi özgürlüğü kısıtlanamaz. Hukuksal normda bu yazar. Kişi hakkında karar verilinceye kadar özgürdür. O zaman ne tutuklu olarak yargılıyorsunuz ki? Daha karar verilmemiş. Özgürdür o insan. Suçsuzdur. Suçlu olduğuna dair mahkeme karar vermediği müddetçe o insan suçludur. O zaman niye içeri alıyorsunuz? Niye yatırıyorsunuz? Niye mağdur ediyorsunuz? İşinden, gücünden, aşından şey yapıyorsunuz. Uygulamaları bu prensibe aykırı ama hukuk kitaplarının başında böyle okurlar. Eski hukuksal metinde, Müslümanların eski hukuksal metinde ne yazar? Beraatı zimmet asıldır. Yani herkes suçu kesinleşinceye kadar suçsuzdur. Müslüman hukukçularının ortak hükmü, Ortak genel hükmü, özü budur. beraat zimmet asıldır. Yani kişinin suçu sabit oluncaya kadar o suçsuzdur. İşte bu sistemler, bu düşünceler teorik olarak söylenmesine rağmen, iddia edilmesine rağmen hepsi uygulamada rafa kaldırılmıştır. Böylece adalet dinamitlenmiştir. Çünkü rafa kaldırılınca dinamitleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Alınıyorsunuz bir suçlamadan dolayı, götürülüyorsunuz. Bir sene, iki sene, üç sene yatırılıyorsunuz, her şeyinizden oluyorsunuz, arkasından birisi karar veriyor mahkeme. Sen susuz musun diyor. Kusura bakma falan demiyor. Bir de pişmiş kelle gibi sırıtarak, beraat kararı verirken, ha işte kurtardık seni diyorlar. Ya neyden kurtardın, zaten susuzdu. Adamı suçsuz yere içine attınız, sonra bir affedersiniz halt etmiş gibi böyle gülerek seni kurtardık, iyilik yaptık sana, babacanlık yaptık diye de ve suratına bakıyorlar. Böyle adalet mi Şimdi şöyle bir hayal kurun. Günümüzde birçok din, birçok ideoloji var. Diyelim ki bütün bu gruplar bir devlet çatısı altında yaşamak için karar verdiler. Önce yönetimsel olarak her din, her ideoloji grupları kendi yönetimlerini oluşturur. Ülkenin farklı yerlerinde yaşamaları gerekmiyor. Aynı köyde, kasabada, ilçede, ilde yaşayabilirler. Valiliklerde devleti temsil eden üst yönetici, yardımcılarında dinleri, de, ideolojileri temsil eden alt yöneticiler olabilir. Her yönetici kendi toplumunun yönetiminin sorumluluğunu üstlenebilir. Vali ve kaymakam yardımcıları yerine farklı din, inanç, ideoloji sahipleri temsilcilerini atayabilir yardımcılar yerine. Sonra her toplum uyacağı hukuksal yapıyı oluşturur. Kendi hakimlerini belirler uzmanlaştırır. İlçelerde, valiliklerde oluşturulan mahkemeler ikiye ayrılır. Birincisi olayların, suçları, suçu tespit edecek mahkemeler yani uzman mahkemeler, sonra cezalandırma mahkemeleri. Cezalandırma mahkemeleri ideolojik, dini olabilir ama öbürkü uzman mahkemeleri bütün hakimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir hakimler heyeti olabilir ve kişiler tutuklanmadan ne yapılır? Orada önce suçlu olup olmadığı tespit edilir, sonra cezalandırma mahkemesine gönderilebilir. Olmaz mı? E olur. Ama yaparsan olur. Böyle bir uygulama başladığında olacaklar şunlar: Önce farklı din, ideoloji sahipleri devlete beyanlarını yaparlar. Dinlerini, ideolojilerine hangi hukuka bağlı olacaklarını beyan ederler. Kimlikleri bu yönde teşekkür ettirilir. Her toplum kendi yöneticisini seçerken kendi hukukçularını yetiştirerek bilgili, bilinçli toplumlar olacaktır. Bir toplumun diğer toplumları asimile etmesi söz konusu olmayacaktır ve temelden yasak Farklı toplumlara yapılacak her türlü tahkir, alay, baskı en temel suç sayılacaktır. Nitekim ayet böyle diyor. Allah'a inanan Müslümanlar hiçbir şekilde Allah'a inanmayan, Müslüman olmayan toplumları, kişileri, tahkir, alay yapamaz ve onlara baskı uygulayamaz. Ayetleri hatırlıyorsunuz. Diğerlerine de bunu yaptırmayacaksın. Temel yasak koyacaksın. Yönetim sisteminde yöneticiler yönetimsel konulardaki fikirler ile üst yönetime yani devletin en üst kademesine Görüşlerini rahatlıkla sunabilirler, birlikte karar alabilirler. Üst yönetim hiçbir şekilde alt yönetimleri atayamaz. Üst yönetimin atayacak kişi devleti temsil edecek kişi olabilir. O da alt yönetimlerden gelen yöneticileri devlet adına organize eder, birlikte doğru karar vermelerini sağlar. Bu yapılanmada hiçbir toplum biz yönetim dışında kaldık iddiasında olmaz. Biz kendi hukukumuzu uygulayamadık anlayışında olmaz. Geçmişte Müslümanlar ehli zimmet hukuku diye bir hukuk sistemi oluşturdular. Oluşturulan hukuk sistemi Müslümanların devletinde yaşayan gayrimüslimler yani Müslüman olmayanlarla ilgili hukuk sistemidir. Ehli zimmet, zimmî hukuku denir bazı kitaplarda. Bu hukuk sistemi günümüze uyarlanarak çağdaş boyut kazandırılabilir. Zira el zimmet hukukunun temel prensibi, Müslümanların devletinde yaşayan Müslüman olmayan toplumların temel haklarını, temel özgürlüklerini esas alır. Bakara suresinin 256. ayetinde ayetindeki dinde zorlama yoktur prensibi doğrultusunda hukuk sistemi oluşturulmuştur. el zimmet hukuk sisteminde Müslüman olmayanlar askere alınmamış, Müslümanlardan askere alınanların karşılığı eşlenerek askerlik bedeli olarak cizye adında vergi alınmıştır. Yani cizye öyle rastgele alınan bir vergi değildir. Müslüman toplumdan kimler askere gidiyor ise muadil olan gayrimüslim toplumdan o kişilerin karşılığında askerliğe alınmadıkları için vergi alınmıştır. Ama Müslümanların oluşturduğu devletlerde bazı durumlarda gayrimüslimlerden de askere alındığı söz konusu olmuş, alınan cizyeler geri iade edilmiştir. Dikkatinizi çekiyorum askere geldi diye. İşte bütün bunlar modern bir devlet sisteminde yeniden ele alınabilir. Çünkü modern bir devlet sisteminde farklı yapılanmalar olabilir. Bu konuda herhangi bir Allah'ın ayetlerinde bir dayatma yoktur yani. Siz bunu şu şekilde uygularsınız, bu şekilde uygularsınız diye metodik yapılandırma yapmaz. Sadece adaleti gözetinler. Baskı yapmayın. Ülkenizde yaşayan, Müslümanlara, ülkenizde yaşayan insanlara haklarını verin, onları özgür bırakın ve onlara adaleti sağlayın. Ha, ordu kurulacak nasıl kurulacak? Yönetim kurulacak nasıl kurulacak? Bütün bunları en adaletli bir şekilde ticjek denilir. O gün belki cizye farklı bir şekilde yorumlanarak, farklı şekilde uygulanarak daha adil bir noktaya, daha güzel bir noktaya getirilebilir. Örneğin toplumların kendi iş disiplini oluşturmak için kendi polisleri, kendi askerleri olabilir. Oluşturulan polislerin, askerlerin yetkileri birlikte gözden geçirilebilir. Aslında tarih süreçte görülmüştür ki bu tür şeyler de geçmişte bazı dönemlerde olmuştur. Mekkeli putperestlere karşı yapılan savaşlarda, işte Medine'de 11 yıl sunumlarımızda anlatmıştık. Bazı savaşlarda Pudpresler Müslümanlara yardıma gelmişlerdir. Kimse onlara niye geldiniz dememiştir. Ancak sonraki bazı dönemlerde konu vatanın savunması söz konusu olduğunda alınan cizyeler iade edilmiş. Mesela cizyalı mıysa? Karıştırılmadığı dönemler olmuştur. Savaşa karıştırılmadığı dönemler olmuştur. Karıştırılmak zorunda olduğu dönemlerde de cizyeler iade edilmiştir. Müslüman olmayanlar savaşa dahil edilmişlerdir öyle bir durumda. Ama ihanetlerinden şüphe edilecekler asla bu noktaya getirilmemiştir. Zaten ihanetlerinden şüphe edilecekler Müslümanların kurduğu bir devlet içinde barındırılmamışlardır. İhanetleri tespit edildiği zaman da biz sizin güven içinde yaşayamayız demiştir. doğal olarak yani. Şurası muhakkak ki çoklu hukuku uygulayan Hukuksal sistemde hukukçular mahkemelerde kendilerini temsil ederek hem suç unsurlarını hem suçları tespitte karar veren mahkemelerde hem de cezalandırma mahkemelerde farklı dini, inancı, ideoloji temsil eden okuşlar, adalete özgürce katkıda bulunabilecekler, araştırmalarıyla, önerilerle toplumsal bütünlüğü sağlayacaklardır. Jüri sisteminde ise toplumsal kaynaşma sağlanacak, toplumun her kesimi adalet sistemi içinde alınarak kendilerine değer verildiği toplumun hukusal vicdanından sorumlu oldukları belirtilmiş olacaktır. Çünkü Rasûlullah'ın uyguladığı dönemlere baktığımız zaman bütün olaylar Mescid-i Nebevi'de yapılmaktadır. Mescid-i Nebevi'de yapılan her şey mescitteki halkın huzurunda yapılmıştır yani halk orada bir jüridir. Halkın gözünün önünde gerçekleştirmiş her şey. Kapalık kapılar diye bir şey yoktur. Mahkeme salonları kapalı değildir. Orada Mescid-i Nebevi'dedir. Yahudi itiraz ettip de onun hakkında verilen karar yeniden mahkemedirken o da Mescid-i Nebevi'de olmuştur. Hem Yahudilerin hem Müslümanların gözünün önünde olmuştur. Doğal bir yapılanma içerisinde doğal bir jüri olarak halk devamlı olayları izlemiştir. İlk anda bu yapılanmalar toplumda kişilere ayırır endişesi yaşanırken böyle olmayacaktır. Tam aksine toplumun her kesimi yönetime, hukuka, toplumsal yapılanmaya katkı sunarak birlikte yaşamanın yolunda birbirlerine güç katacaklar. Aynı ideal uğrunda toplumun her kesimi varlık göstererek yarışa gelecekler. Toplumun gelişmesine katkıda bulunacaklar. Aklın, bilginin, biliminin, inançlarının, ideolojilerin gözetiminde ilişkilerini düzenleyecekler. Birbirlerini ötelemeyi değil, birbirlerine destek olmayı öne çıkaracaklar. Ne zaman? Samimi olduktan zaman, ilkeleri, kuralları doğru koyduğu zaman. Peki bu, bugün nasıl? Bugün ülkede uygulanan ideoloji... Hukuk formunda her toplumu asimile ediyor. Devlette uygulanan ideolojinin hukukun dışında farklı toplumlar hiçbir şekilde kendilerini temsil edemiyorlar. Sadece Lozan Anlaşması çerçevesinde, ekaliyetler babında ele alınan konular var o anlaşma çerçevesinde. Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler var. Bu toplumların ekaliyetleri var, azınlıkları. Onlara Lozan Anlaşması çerçevesinde neler veriliyor? Cemaat olma hakları veriliyor. Cemaat yapılanma hakları veriliyor. Kendi eğitim hakları veriliyor o anlaşma çerçevesinde. Yönetimde, hukukta temsil hakları verilmiyor. Cemaat yapılanmaları yasal olarak tanınıyor. Cemaatlerin kendi dinlerine göre, dillerine göre eğitimlerine imkan veriliyor ama kendi hukuklarına göre yargılanma hakkı verilmiyor. Böylece tek tip yönetim, tek tip hukuksal yapılanmada farklı inanç ve ideolojiye inananlar temsil haklarına sahip olmayarak yok sayılıyor. Kendilerini ortaya çıkarmak için yaptıkları girişimler yasaklanıyor. Orta, onlarda mecburen işleri başka, dışları başka, Kur'an ifadesiyle münafıkça, riyakarca bir yapılanmaya giriyorlar. Halbuki Muhammed'in kurduğu yönetimsel, hukuksal düzenle riyakarlığa, münafıklığa gerek yok. Buna rağmen yapıyorlarsa o zaman düşündürücü. O zaman gerçek bir samimiyet yok demek. Asıl yönetici Muhammed'in gözetiminde yönetiminde ne Müslümanlar ne Hristiyanlar ne Yahudiler ne de putperest Araplar ne de Müslüman olmayan başka topluluklar kendi yönetimlerini hukuksal yapılarını oluştururken münafıkça, riyakarca davranmaya ihtiyaç duymazlar. Ama tarihe bakıyoruz duymuşlar. Ne yerden duymuşlar? Siyasi hırslarından duymuşlar. Müslümanlar birileriyle kavga ederken savaşırken düşmanlarla anlaşarak oradan bir çıkar sağlamak için olmuşlar. Değilse biz bu toplum içerisinde kendi eğitimimizi yapamadık, kendi dilimizi konuşamadık, kendi hukukumuzu uygulayamadık, kendi yönetimimizi oluşturamadık, kendi efendim dinimize göre, ideolojimize göre yaşayamadık gibi bir bahaneyle hiçbir şekilde itiraz edilmemişlerdir. Sadece siyasi hırslar ve toplumsal hırslar rekabet çerçevesinde ne yapmışlardır? Kazı atmaya kalmışlardır. Bunun da faturasını ödemişlerdir. Herkesin kendine olduğu gibi temsil etme hakkı olduğu için münafıklık ve riyakarlık yasaklanmıştır. En büyük suç sayılmıştır. Bakara suresinin başında okuyun. Ben o ayetin yani Bakara suresindeki ayetin işte insanlar üç sınıf ayrılır, müminler, münafıklar ve kafirler olarak ifade edilen bu ayetleri dini boyutta algılamıyorum, toplumsal boyutta algılamıyorum. Oradaki münafık sadece Müslümanlara karşı yapılan nifak alameti değildir. Oradaki münafıklık yaşayan toplumdaki, toplum içindeki her dine sahip, her inanca sahip, her ideoloji sahip insanın kendisini farklı gösterme gayretiyle ortaya çıkardığı ikiyüzlüktür, riyakarlıktır. Bundan sonra ortaya nifak, riyakarlık yalan çıkıyorsa bütün bu özgürlüklerden sonra bunun nedeni bireylerin, toplumların hırslarından kaynaklanan farklı ideal faşizan yaklaşımlarından kaynaklanan yapılanmalardan ibarettir. Yani bazı toplumlar devleti ele geçirip başkalarını egemenlik altına alma eğiliminde olabilirler. Bazı ideolojik gruplar bütün ülkede kendi ideolojisini uygulamak için devleti ele geçirip diğer inançları, ideolojileri sıfırlamanın hayalini kurabilirler. İşte bu noktada herkese birliği bozacak cezalandırma en şiddetli şekilde uygulanırsa adalet gerçekleşir. Bugün Müslümanlar münafıklık denince sadece Müslüman olmayanların Müslümanlara gelip İslam'a inanmadıkları halde ben de Müslüman'ım demelerini anlıyor. Halbuki ayet öyle değil. Münafıklık bu da değil. Münafıklık aynı şekilde bir Müslüman'ın da çeşitli nedenlerle putperestlerin, Hristiyanların, Yahudilerin yanına giderek Müslüman olduğu halde ben de sizin gibi inanıyorum demesinden ibarettir. Bakın ben Müslümanım ama bir niyetim var. Gizliyorum Müslüman olduğumu, Yahudinin yanına gidiyorum. Hristiyan'ın yanına gidiyorum, putperest'in yanına gidiyorum, diyorum ki ben de sizden. Bu da münafıklıktır. Bu nedenle münafıklık sadece Müslümanlara karşı işlenmez. Münafıklık herkese karşı işlenir. Bir ateist Allah'a inanmadığı halde ben de Müslümanım, ben de Hristiyanım derse münafık olur. Bir solcu, bir layık dine inanmadığı halde ben de Müslümanım, ben de Hristiyanım derse münafık olur. Bir Müslüman hayatını İslam'a göre kuracağına inanırken ben de lakin, ben de solcuyum derse münafık olur. Aynı şekilde bir Hristiyan, bir Yahudi, Hristiyanlığa, Yahudiliğe göre hayatını kuracağına inanırken ben de laikim ben de solcuyum derse münafık olur. Çünkü olduğu gibi gözükmüyor. Çünkü münafıklık kişinin inancı dışındaki inançların, inananların yanında onlar gibi olduğunu söylemesidir. Mesela bugünkü toplumda çokça söylenen bir şey, bir olay oluyor, adamlar çıkıyor, hepimiz Aleviyiz, hepimiz Ermeniyiz, hepimiz işte layıkız, hepimiz bilmem neyiz diye adamlar farklı farklı düşüncelere ait. Ama bir olay oluyor. Bir bakıyorsunuz bir araya geliyorlar, bağırıyorlar. Hepimiz bilmem neyiz. Ya kendiniz gibi olun. Ben şuyum ama bu konuda şu görüşteyim. Sizi destekleyebilirim. Fark etmez bir olayı destekleyebilirim ama ben farklı bir görüşte desteklerim. Böyle söyleyin. Illaki ondan olmam gerekmiyor. İllaki sendenim derken, seni destekliyorum derken senin gibiyim, senin düşüncendenim veya senin ırkındanım demek gerekmiyor. Böyle bir riyakarlığa, böyle bir munafıklığa gerek yok ki. Ama şöyle diyebilirsiniz. Dinler vicdan işi. Laiklik, solculuk, sağcılık, kapitalistlik, demokratlık siyaset işidir. Böyle diyenlere sadece şunu söyleyebiliriz. Hepsini yanlış biliyorsunuz. Ben nitekim öyle diyorum. Birisi çıkıp da ben hem Müslümanım, hem layikim, hem solcuyum, hem sağcıyım, hem kapitalist, hem demokratım diyorsa sen hiçbirisini de bilmiyorsun diyor. Hiçbirisini bilmiyorsun. Bilseydin böyle konuşmazdın işte. Böyle konuşmanın altında ya bir riyakarlık var ya da büyük bir cehalet var. Ya hiç bilmiyorsun ya da bilerek ne yapıyorsun? Olayları çarpıtıyorsun ve istismar ediyorsun, çıkarına kullanmaya kalkıyorsun. Dinsel yaşamlar varken layıklıkta, solculukta, kapitalistlikte dinsel yaşam tarzlarını yıkmak için ortaya konulmuş sistemlerdir. Bu tür sistemlerin varlığını bilen veya bu tür gelişmelerine bilen insanlar hem ondan hem Müslümandan olamaz. Hem ondan hem Hristiyan olamaz, hem ondan hem Yahudi olamaz. Çünkü bir tarafta dini var, dini bir yaşam tarzı var, isteği var, diğer taraftan din dışı gelişmiş layıklık var, din dışı gelişmiş solculuk var, din dışı gelişmiş kapitalistlik var. Bir insan hepsini kendi bünyesinde barındıramaz. Barındırdım diyorsa ya cahildir yahutta da burada bir riyakarlık vardır, riyakarlığın adı da yafaktır, münafık. Zira o dönemler geçmişte dinî sistemlerde, din dışı sistemlerde siyasal yaşam olarak kabul ediliyor. Yani mesela laikliğin ilk çıkış dönemlerinde dinî sistemler vardı Avrupa'da. Bu sistemlere karşı din dışı sistemler olarak laiklik çıktı. Arkasından o laikliğe bağlı olarak ateizm çıktı. O ateizme bağlı olarak solculuk, komünistlik çıktı ve kapitalizm çıktı. Kapitalizmin temeli ateizme dayanır aslında temelde felsefi olarak, inanç sistemi olarak. İşte gün geçtikçe o zamandan bugüne gün geçtikçe yorumların farklılaşması konuyu değiştirmez. Sadece kişilerin bilgi eksikliğini ortaya çıkarır. Çağımızda laikler, ateistler, sorucular, liberaller kendi keyiflerinde din tanımını yaparak dini başka bir yere oturtmaktadırlar. Halbuki Allah'ın ayetlerinde din, bireyin, toplumların, devletlerin uyguladıkları hukuksal sistemlerden ibarettir. Bir yaşama düzenidir. Resul Muhammed İslam'ı tebliğ ederken putperest Araplar, bireysel, toplumsal, siyasal, yönetimsel uyguladıkları sistemlere atalar dinimiz diyordu. Farslar, Hristiyanlar dinimiz diyorlardı. Allah'ın ayetlerine göre bireyin, toplumun, devletin tabi olduğu yaşam sistemi dindir. 1940'larda basılan Türk Dil Kurumu bile Türkiye'nin dini Kemalizm'dir diyordu. Doğru kullanıyordu kelimeyi. Çünkü Kemalizm bir yaşam biçimiydi. Bireysel, toplumsal ve devletin yaşam biçimiydi. Türk Dil Kurumu'nun çıkardığı Türkçe sözlükler 1950'li yıllara kadar Kemalizm'i Türkiye'nin dini olarak tarif ediyorlardı. Kelimenin tam anlamıyla. Yani Arapça din kelimesinin karşılığı olan bireyin, toplumun, devletin yaşama düzeni eşittir, din anlayışıydı. İster Allah tarafından emredilen hukuk kurallarına, göre bireyler, toplum, devlet yaşamını sürdürsün, ister insanların ürettikleri hukuka göre bireyler, toplum, devlet yaşamını sürdürsün, bu yapılanmanın adı Arapça din kelimesinin karşılığıdır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.